We're gonna that... beri yanı hazırlayan ve sunan Muhamelketcioğlu o <gülüyor> Sevgili dostlar, Tuna'nın benim yanında bugün Ermenistan'dayız. Ee, Ermenistan coğrafyasıyla Anadolu coğrafyasını birbirinden ayırmak e, zaten mümkün değil, etne gibi. Ee, ve Ermenistan'dan çok e, sevgili bir dosttan beraberiz ve ona e, yardımcı olacak. Onun söylediklerini e, bizim dilimize aktaracak yine ee, sevgili bir dostum yanımda ee, O mikrofonun yabancısı değil zaten Açık radio e, Stüdyolarında daha önce bulunduğu Ve e, Ohannes Badalyan'la yaptığımız e, Programı yine onunla beraber Sevgili Pakrat'la beraber e, Yaptık Önce ikisine sevgili Pakrat ve Sevgili Süren Asaduryan'a hoş geldiniz diyorum Hoş geldin Sürencan Hoş buldum. Hoş geldin sevgili Pakrat. Cığım. Merhaba Muammer. E, aşağı yukarı 2 sene falan geçti galiba Bu stüdyolardan tekrar sesini duyurduk Şimdi e, Bugün Konumuz Duduk adındaki Ermeni çalgısı e, Yaklaşık son 10-15 senedir e, Civan Gasparyan başta olmak üzere Batı'nın e, dikkatini çeken e, Ve bol miktarda e, Duduk albümünün yayınlandığını Hemen e, hatırlatmam gerekir ee, başta dediğim gibi Gasparia'nın albümleri olmak üzere e, Pek çok Duduk Ustasının e, Tabi bir Türkçedeki Duduk'la e, Doğrudan bağlantısı olduğunu söylememe Gerek bile yok aslında e, Pek çok Duduk ustasının e, Albümü yayınlandı Ve e, Sevgili Suran Asaduryan 1995 yılıydı e, Eğer doğru hatırlıyorsam 95'in sonbaharında İlk kez Türkiye'ye geldiğinde e, haberim oldu ve o zaman Hür FM'de e, yeryüzünün yedi rengi programı yapılmaktaydı ve e, o zamanki çevrimizi program için yaptığımız kayıttaki çevireyi e, sevgili Sarkis abim, sevgili Sarkis Serapyon yapmıştı. E, gel zaman git zaman çeşitli zamanlarda gelmeye devam etti süren Türkiye'ye. E, bu gelişi biraz daha uzundu sağ olsun gelir gelmez beni aradı ve Böyle bir buluşmanın imkanı ortaya çıkmış oldu. Bu program için 3 tane parça yaptık yeni. Açık Radyo Stüdyosu'nda kaydettik. Fakat az önce dinlediğimiz parça bu 1995'te Hür FM'de yayınladığım program sırasında o program için yaptığımız kayıtlardan bir örnekti. Şimdi isterseniz... Ee, çok konuştum biraz sonra sure dönmek istiyorum. Ee, öncelikle 4 sene sonra tekrar beraber olmak e, benim için çok güzel bir duygu. O ne düşünüyor bu konuda? Suran Nurettin Muhammed'e harçımı da Verç senedir verdim. Yer görmek mi asinek? Yesh şat uraxam asantivumov. Eee kudubavoruçunları inçin, kuusrasumları inçin. Noi bez yes yesh şat Muammeri Hedward sanırsın, da Ney Benim de Muammerle tekrar karşılaşmaktan duyduğum sevinç çok büyüktür. E, aklımda bir sürü e, yapmak istediğim şeyler var. Şimdi bunlardan bir tanesine gene muammer vesile oldu. E, Neyzen Şenol'la tanıştım. Ve şimdi en büyük arzum Şenol'la birlikte bir e, kayıt yapmak, yeni çalışmalar üretmek. Evet Şenol tabii, Şenol Filiz yansımalardan e, büyük ihtimalle Aşık Radyo yakından tanıdığı Neyzen dostumuz. E, Tabi ortak pek çok tarafları var. Yani iki çalgıda hem Ney hem Duduk e, mistik çalgılar. Çok derin e, çalgılar. Onlar e, birbirini bulduktan sonra pek sevdiler. Ve e, Süren en son söyleyeceği en başta söyledi bile. hemen <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biraz hayat hikayesini anlatalım. Ondan sonra parçalarımızı dinlemeye başlayalım yavaş. yani e, Müzik soru benli, doğum, doğumundan itibaren şöyle bize bir özetlesin. Hem merkez donanımlı seyir araçlarla bir silov Geçerli Mar -ma. 12 Mart 1961'de Yerevan'da doğdum. Temel eğitimimi 78'de tamamladım. Ondan sonra Güzel Sanatlar Akademisi'ne gittim. Daha doğrusu Müzik Sanatları Akademisi'ne gittim. Yani dediğim, ben ak sara yelü, sara bir <gülüyor> Yerel vana yakımlı vakırdan, Eşmiyazlı'nın yakımlı vakırdan. Aynı tıpkı komi, şorttakın gorsizlerini ıı, Akademi bitirdikten sonra orduya yazıldım, askere gittim. Askerlik hizmetinden sonra Eşmiyazlı'daki müzik okulunda düdük bölümünü bitirdim. Arkadaşlarım Hayıp Takan Himayel Aşkat'ımın Dudu Garneri Kendro'nun Solist. E, Filharmoni bünyesindeki Halk Sazları Orkestrası'nda çalıştım. E, şimdi artık solistim. Evet o zaman solistten e, geçen gün pazartesi günü açıkla Döstürüyosu'nda kaydettiğimiz parçalardan e, birini daha dinleyelim. E, bitirdikten sonra şarkılarla ilgili konuşalım. Bu birbirine bağlı iki parça. Önce bir ağır hava arkasından da ee, bir davul eşliğinde çaldığımız e, bir parça vardı. E, şu anda davullu çalan dostumuz e, Türkiye'den ayrıldı. E, davullu çalan arkadaşımızın ismini de söyleyelim, e, Süren söylesin bize. Karen. Yazgın. Ee, Karen mi? Karen Avakyan. Evet, sevgili Karen de e, davulda e, duyacağız bu parçada. Dinleyelim ve şarkıların işte kime ait olduklarını veya bölgelerini konuşalım daha sonra. Evet en son yani dinlediğimiz parçalarla ilgili biraz konuşalım. Birinci parça Sayotnova'ya ait parçaydı galiba fakat değil mi? Evet bulbulu hit yani birbirleriyle birlikte birbile güzelleme ya da. Ee, Sayotnova'nın e, Ermeni ozan müziğinin aşık müziğinin en önemli ustası olduğunu hemen paratesinde belirtelim. Bilen biliyordur bilmeyene tekrar e, hatırlatalım. E, i̇kinci parça da e, Alagöz Dağı'ndan adını alan Alagöz e, parçası. Bu bir oyun müziği mi yoksa e, sözleri olan bir parça mı? Bu parçanın sözleri var aslında. Belki soruyu ne sorun ama ben bildiğim için hemen içine girdim. Hı hı. E, tabii tabii. E, sözleri de var bu parçanın. Değişik versiyonları var. E, değişik kompozitörler tarafından farklı farklı aranje edilmiş bir parça. Ama ana teması işte bir halk müziği motifi. Heralde asma yakın bir formdur. Sen evet. çaldığımız. Hı hı. Ee, bu arada hemen parantezini belirteyim. Fakat e, halk müziğine çok yakın bir insan, Ermeni halk müziğine de e, tabii ki yakınlıkla inceleyen bir insan. E, 71'den beri değil mi? Evet. Hayatına bak. Evet. E, şarkı söylüyor. E, orada hani sözü dinlenen büyüklerden biri. Şimdi e, Filharmoni'den ayrıldıktan sonra hayat nasıl devam etti? Yani e, serbest çalışmak nasıl bir şey? Yani er, Özellikle Ermenistan'da e, Sovyetler Birliği'nin çözülmesinden sonra e, hayatını nasıl kazanıyor? Yani e, Türkiye'de e, bakıyoruz mesela e, serbest çalışan e, meşhur bağlamacılar stüdyo kayıtlarında bulunuyorlar. Işte. E, belki zorunda kaldıklarında düğünlere gidiyorlar falan. Yani Devletten veya herhangi bir kuruluştan belli bir para almadan hayatını nasıl sürdürüyor? Yani nerelerde müzik yapıyor Ermenistan'da o günden beri? Uramın artık bu var. Filharmoniye Pajnıvede verici. İnç besin tasav yaraşıştık ankorcu. Yaraşıştık yaraşıştık yaraşıştık yaraşıştık yaraşıştık. Hayaslarını nereye gideceklerim yaraşıştık yaraşıştık yaraşıştık մի ժամանակ անգախացում են, Fiyarmoni'den ayrıldığım zaman ben zaten artık e, belli bir isim yapmış bir e, dudukçuydu. Ve Sovyetler döneminde e, müzisyenler için, sanatçılar için hayat fena değildi, iyiydi. Tabi, zaten o yüzden değişiklik sonrasından olduğunu soruyorum, evet. Kestim. İstiyem, aslında en büyük çoğunluğumda çalışıyordum. İstiyem, bu problemlerle, hayattan iyi gelir. Abi, Bağımsızlıktan sonra ise e, Ermenistan ciddi bir ekonomik kriz içinde Belki bütün dünya için bir kriz söz konusu Ama Ermenistan için herhalde biraz daha ağır Bunun içinde müzisyenler de Artık muhtelif yollar deniyorlar e, Bundan çıkış bulmak için e, Neler yaptı yani o günlerde Şimdi biraz daha mesela hafifledi Biraz daha iyi şartlar e, İlk zamanlar nasıldı Bamsızdan sonra. O zaman hıma inceğin es görevi hıma hedefse kiç paralel gort. Karımın benki şöyle Bir gerçek var ki en bunalımda zamanlar tabi de. Biz müzisyenler gene hizmetimizi aksatmadık. Çünkü e, bunun halk için bir ihtiyaç olduğunun bilincindeydik. Bizim yapacağımız şey buydu. Müzik yaratmaktı, müzik üretmekti. Halkın müziğe ihtiyacı olduğu oranda biz de hizmet etmekte geri kalmadık. Anladım. Yani öyle çok e, yoğun bir sıkıntı olmadı diyebilir miyiz kendisi için? Aysin kınşat medinak uçun muçer halkından gıseldün de sagani mastol de kentesakanımsızdı. Hayatım çok ekonomik bunalım tabii ki ülkeyi vurdu ama o bunalım içerisinde de kimileri iyi yaşadılar, kimileri daha ağır geçirdiler bunu. Bana gelince Allah şükür. Evet, ee, o zaman yine birbirine bağlı iki parça daha dinleyelim. Ee, ve şarkıları anlatalım daha sonra <Gülüyor> Evet, dinlediğimiz bir e, besteymiş bu arada biz e, konuştuk. Vladimir Balyan'a ait bir beste. E, gittiğim yol e, diye çevirebiliriz. Yani benim yolum veya gittiğim yol. Bu da soyut anlamda. İşte dünya görüşüm veya hayat felsefem anlamında. Evet e, Ermenistan'da kayıt anlamında neler yapmış? Yani ister e, solist olarak ister e, grup olarak yaptığı kayıtları bize bir söyleyebilir mi Süren? Bunları hayastanım hiç mena kadarı lalov, Allah kumpi Ermenistan'da sayısız kayıtlarım oldu. Pek çok e, soliste eşlik ettim. E, pek çok vokaliste hı hı. eşlik ettim. Gruplarla birlikte e, çaldığım çok oldu. E, ama bu kayıtların e, fazla bir ticari ortamda olmadı. E, solo bir şey yaptım mı şimdiye kadar? E, Menagadar için sayına klasik mi çalışsın? ay sayına görelim. Ve başar ki çektim. İm silahları imamal. Ee, evet sola bir kaydım da var ama bu da e, piyasada bulunmadı, satılmadı. E, çoğalttım. Eşim, dostum, arkadaşlarım içinde. Ermenistan'da mı yaptın? Hayas'tan Hayır, Evet. Ee, peki şimdi biraz bilmeyen dinleyiciye Dudu anlatalım. Duduk e, ben şöyle bir giriş yaparsam <gülüyor> ee, bildiğim kadar kayısı ağacından yapılan e, çok ince bir ee, özenle işlenerek yapılan bir e, şalgı. Bizim e, çok alt müziğinde mey dediğimiz veya Azeriler'de Balaban e, dediğimiz nefesli şalgının hemen hemen e, bir türevi diyebiliriz. Ee, artı e, Dudu'nun e, en önemli özelliği tabii e, Kafkasya'da Gürcüler de kullanıyor Dudu ki ismiyle. Ama şey, işte bir türevi bu da. E, Dudu'nun işte e, teknik özelliklerini biraz anlatabilir mi bize? Uraman hima muamer artan masin batmet yev darazutyan masin te yev zirani dudugi teknik Orada durduk ki artık parzayınki janet mi oktav gorsi bir oktavlık bir instrument başka da kamış işi yf gorsik ne aslında durduk ki hiç doktan gorselle evet basit bir çalgıdır bir oktavlık bir sazdır kamış bir ağzlığı vardır. Ee, ama Dudu iyi çalmak tümüyle e, çalgıcının yeteneğine bağlı bir olgudur. Duduk şart var doğru diye kah. Çünkü intonasya varıp varıp etki şartım. Vagonler es şart kiçen. O yüzden de tüm dünyada bu enstrümanı iyi icra edenler oldukça azdır. Peki ee, hemen yeri gelmişken e, sayalım kendi yani ona göre en iyi icracıları bize sayabilir mi bunları e, hemen şöyle bir ekte yapalım eski dudukçulardan da mutlaka iyi icracılar var aklına gelen isimleri bize e, sayarsa buramın kanı var ayıp biz ki çen lavlı vakıları artık yoktu ama çabes gırnak teguz meç münasazı varbetler teguz yamanaga git İsteseği love yağırduduğu harner. aracı anum metal. yani vara bakfon. Binke ustanet Dolayısıyla ilk önce bir bakülü sanatçı Karoç hakçur yandan bahsetmem gerekiyor. O Bakü'de doğmuştur, orada yaşamıştır ve orada. Çok önemli bir durum icraçısıydı Ne zaman öldü? Yük Artan Artık 30 yıl Yaklaşık 30 yıl önce ölmüştür Michel mer-markar-markar yanıyım Karoğay Michel mer-an çat mahasazın iman eren Levon Mado yanıyım, Vace Josepianin Markar Markaryan, Levon Madoyan ve Vaçı Hovsepiyan bugün yaşamayan geçmişte kalmış çok kıymetli duduk ustalarıydı. Örümün, Vaçı Hovsepiyan'ı aynı bolori növagat duduk'u katarıyla gordur edildi ve hasır edildi. Vaçı Hovsepiyan duduk enstrümanını da e, geliştirdi, teknik olarak gelişmesine de katkıda bulundu ve bugün e, onun teknikleri de daha da iyi icra edebiliyoruz. İskima aslında Kentanı varpetneriz Civan Kasparian'la Mehmet varpetneriz Civan Kasparian'la ve Dudu'ya ka mütlet aşkarov mek canaçlı tarafı Günümüzde yaşayan sanatçılar içerisinde de özellikle Civan Kasparian'ı almak gerekir çünkü Civan Kasparian duduğu tüm dünyaya tanıtan bir sanatçı oldu. kayıtları oldu. <gülüyor> E çok galiba ek köklü sanat var benim bildiğim kadarıyla. Kan mer cahil yerajistleri meş eli şatlav yerajist katarogner, mesela Mkgirtich Malkhastyan, Khachik Avakyan, Sergey Garapetyan, Mkgirtich Malkhastyan, Khachik Avakyan veya Sergey Garapetyan gibi yeni nesil genç tutukçuları da hatırlıyorum ki kıymetli sanatçılar Evet. Bunlar iyi arkadaşlarım, dostlarım aynı zamanda. E, bütün bu e, ölen ve şu anda yaşayan duduk ustalarına buradan selam gönderiyoruz. E, ve birbirine bağlı iki parça dinliyoruz demiştim demin. E, o, oysa bir parça çaldı, e, bir teknik hata yaptım ben. Şimdi birbirine bağlı iki parçamız gelecek, daha sonra yine şarkılarla ilgili konuşalım. sine açıkadır söylüyorsunuz da kaydettiğimiz parçalardan ikisini birbirine bağlı olan iki parçayı dinledik. Parçalar anlatalım mı biraz fakat. Ayıb askı doğruyorulmasın <gülüyor> keşme değgütün görmesin, sakın malısaznermıs. Ûlemen tiraniçarner Or Dinlediğimiz bir parça e, kayısı ağacıydı, parçanın ismi kayısı ağacı işlediği temaysa gene bir aşk temasıydı, bir sevgi temasıydı, e, eski geleneksel bir halk ezgisi, bu ezgi e, Gomidas tarafından da işlenmişti, e, piyano partisyonu falan yazılmıştı e, ama geleneksel bir halk motifi, halk müziği motifi. Tek bir parça mıydı dinlediğimiz? Hayır bu ilk parça için Zirandizar içinde Kayısı ağacı için ya bir üç kilo yer ha gaz bağımış Janahçik. Şöyle Öbür parça da e, gene bir e, aşk temasıydı, ama bu sefer Kusan e, Şeram'ın Kusan Şeram, e, Şeram Ermenistan'ın çok popüler ozanlarından, halk Hı. aşıklarından aşık geleneğinden e, bir isim, e, onun bir çalışmasıydı. Sözleri gene bir aşk temasıydı. Yavaş yavaş yerken, kanabız Kusan Şeram'ı Şeram bir gres bolurcakırı, İran'ın şu met Bartut'un enerjyasını, Katar'lılığına katmam, Çişt Katarlılığına birtka şadmetiz gasmın kayın okyanusan meşlilnes yerkin katman çeşitten dudukov oldukça zor bir icracılar için onu anlamak şarkının ruhunu anlamak gerekir ancak ondan sonradır ki o şarkılar gerektiği şekilde icra edilebilirler. Ee, şarkının atmosferine iyice kapılmak gerekir. Evet. Ee, Süren gerçekten çok iyi bir usta. E, kayıt sırasında da ben yanında bulunduğum için. E, e, açıkçası heyecan, çok yoğun bir heyecan duydum. Açılarken e, bütün parçaları birer defada herhangi bir tekrar falan yapmadan çaldı. E, yani umuyorum Güzel şeyler olur ve Türkiye'de e, önümüzdeki senelerde de sürenin sesini ve duduğunu e, duyabiliriz. Şimdi e, konsantrasyon dedi az önceki parçayla ilgili. E, bu çalgıyı çalmak gerçekten çok e, ciddi bir ruh derinliği, çok e, özel bir ilgi, özel bir konsantrasyon ve özel bir psikolojik e, ruh hali gerektiriyor. Ee, yani bu ruh halini sonradan bu çavgı iş mi edindi yoksa zaten ruh hali uygun muydu buna? Uraman, sen ıskatza ganutuyun mu? Bu ne vakaranı nıvakilu zamanak anırajlaştık gereği, işe de ıskatzu mu? Bu ne vakaranın? Ya sen de kırkirem. Adıga, ay zanotan alemberç, zarkaçal, tevoç arten yarayıştagan arun mu? Açpez ızgayun ilişkili? Hokkýa panuçunun eğiği, Hokkýa vicajunun eğiği. Çiş neset. Ay, esgor di ki metiş Şunu söylemedim ki, bu saz insanı zaten bu yönde e, yönlendiriyor. Bu sazda haşır neşir oldukça, bu sazda. Daha uğraştıkça e, zaten Baya. ayrı bir dünyaya giriyorsunuz gittikçe değişiyorsunuz hıhı Değişiyor belki astvazayin zgazmunk'leri martu mec lini yerpisi mart qarovanaysz gorti ki qadarı yarar martu qomis çi gali ay mart nor <gülüyor> <gülüyor> fakat gene de bir e, duygusal yoğunluk e, öncesinde de gerekli. hiç değilse bu saza yönelmek için gerekiyor o duygusal yoğunluk olmasa zaten bu saza yaklaşmıyorsunuz genellikle. Alan çok açık e, bir soru sormak istiyorum bu çalgı bırakın çalmayı dinlemek bile insanı e, açıkçası neşeden coşkudan daha çok hüzün dolu bir ortama hatta hüzün derinliklerine çekiyor. E, yani dudukçular çok yaşayabiliyorlar mı? Yani bence bu çalgıyı e, çalmaya başlayan iflah almaz gibi geliyor bana. Yani e, e, e, yani bunu ifade etmesi de kolay değil ama insan sanki e, özellikle e, şartlar da kötüyse bu çalgıyla beraber kısa zamanda verim olurmuş gibi geliyor insana. Bunu nasıl anlatacaksın bilmiyorum ama becereceksin. Peki döneriz. Buranın ee, şart haduk harsın mı ne? az karşılık liseden kam şat huzumladı ise urmanavır ne vakile? Uremen aysan melamakçot ne vakaran çe mişt mişt huzum gınıs hünçey. İnç Yergara brogneren arhasarak tevç vaga mergildan ganuch gümernil. Այդոնց փոքր պանդոկն Hokepes, çişt asenkliyargı, Katar elov, hoknatuzunun şahtması. Vur vur pes poğağın gordük, vur Şimdi burada bu çok esprili bir soruydu ve çok hoş bir soruydu da. Bu sorunun yalnız şöyle bir faslı daha var. Ee, duduk fizikman da çok yorucu bir e, enstrüman. Yani bir üflemeli saz olarak zaten fizikman da insanı tüketen bir enstrüman. Ama e, duduk çalarken ben şöyle düşünüyorum. E, çoğu zaman zaten bu dünyada olmuyoruz duduk çalarken. Duduk çalarken insan bambaşka bir atmosfere giriyor. Evet. E, pardon... Atladığım bir şey kaldı. Hı hı. Ee, ama şey bir yanılgı. Duduğunun sadece hüznünde olduğu yanılgı. Duduk çalan e, sevinçli hissedebiliyor çoğu kez duduk çalarken. Sevinçli Anladım. şeyler de çalabiliyorsunuz. Anladım. Belki aletin e, sesi bizi fazla sesi etkilediği için. Sesi tanısı çok etkiliyor herhalde, evet. Evet. O zaman Bir parça daha dinleyelim sonra devam edelim. Sevgili dostlar, e, Süren Asaduryan Duduk ustası, Süren Asaduryan konuğum ve e, sevgili Fakat dostum e, tercümede bize yardımcı oluyor. Torunum benim yanında bugün. E, programın sonlarına geldik. Biraz hızlı konuştuğumdan anlamışsınızdır herhalde. Şimdi son olarak e, Türkiye'de planladığı şeylerden birazcık başta değindi ama e, neler yapmak istiyor? Yani Özellikle Şenon Frize'de nasıl bir şey yapmak istiyor? Aklından geçen nedir? Ормен туркия мец сер зракинер инч пидлла э Шенол Филизид инч зракинер мушагил го ee, Şenol'un müziğine ilk 3 yıl önce e, tanıştım e, Muammer'in bana verdiği bir kayıtta dinlediğim e, Babu o... Esrar, ben söylediğim ne aldığını Babu Esrar, yani Şenol Filiz ve Biroli Ayna'nın birlikte yaptığın yansımalar üst başlıkta evet. ee, O kaydı dinlediğimde zaten e, içimde neyle Dudu'yu beraber icra edeceğimiz bir e, şeyin ne kadar güzel olacağı fikri o zaman oluşmuştur. Yevşen olun ne vakas neye? Şen olun ne vakas neye? Varsayım sorduğun şu ad harazata, şu ad varsa şu makaradan kovakta kovsam et borsik. Katilab ede ama pes iş pes deseniz, Duduk'na bahanjum, hokepes, asenkis pes, Duduki et nırputsam. işte, Şenol yani çok e, değerli bir sanatçı. Benim için e, bir yenilikti ney enstrümanı ve şunu gözledim. E, ben duduk çalarken neler hissediyorsam, Şenol da ney çalarken benzer duygular hissediyordu. Ney de e, icracısından böyle taleplerde bulunan bir enstrümandı. Bunu hissettim. Tamamen doğrudur. Yedim ne patakın ayı burası, duduk öneği et, nor <gülüyor> nor arvest, nor jamers, ve ait gorziknel im kartikov birlikteliğinin Türkiye'de de bir yenilik olacağını genel olarak bir yenilik olacağını düşünüyorum evet, evet. Ee, bunun fazla bir örnekleri olduğunu zannetmiyorum ee, ve genel zannediyorum ki e, neyi çalmak da e, çok zor bir uğraş ve zannediyorum Şenol bunu çok iyi yapıyor. Doğru. Peki şimdi zamanımız epey daralıyor. Ben ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Ee, sevgili Fakatcığım, seni zor durumda bırakmadım inşallah. Rica ederim. Evet. Hazırlıksız evet. davrandık çünkü. Rica ederim. Ee, Sürencan, sen de çok iyi yaptın. Çok memnun ettim bizi gelmekle tekrar. En kısa zamanda Türkiye'ye gelişinde belki gene konuğum olursun. E, özel bir bölgeden ne bileyim işte bilmem ne bölgesinden eee parçalar çalacağız yani can. daha spesifik bir program yaparız. E, çok kısa olarak eklemek istediği bir şey var mı? Şadık Arcıoğlu'luu Ahmet Senelik Pamma Unis yer faydalı Türkiye Cezaniz Baron Muhammed Cezaniz Baron Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de beni dinleyenlere sevgi sunuyorum. Evet program sonrasında 20 dakika telefonun başında olacağım. 296-23-89'dan 92'ye kadar. 296-23-89 90-91-92 ee, Galiba zamanımız kalmadı. Ee, yeni bir parça çalma. Ee, ve bu verdiğim ee, evet çalabilirmişiz. Ee, belki parçanın tümünü olmasa da ee, bir parça dinletebiliriz. Parçadan bir bölüm dinletebiliriz. Program sonrasında dediğim gibi telefonun başında olacağım ve her türlü kritik ve düşüncenizi benimle paylaşabilme imkanını sağlamak için 296-2389'dan 92'ye. Önümüzdeki haftada bir terslik olmazsa Kırım Tatar Müziği ile ilgili bir program yapmayı planlıyorum. Umarım konumda bir problem çıkmaz ve yapabiliriz. Haftanız keyifli geçsin. Sevgiler saygılar. На, давай, поехали! ...Tuna'nın Beriyan'ı. Hazırlayan ve sunan... <gülüyor> ...Muammer Ketencoğlu.